Bu arkadaşları şimdi ne yapıyorlardı acaba? Kentte sokakların gürültüsü, tiyatroların uğultusu, balıların ışıklarıyla dolu, insanın yüreğini şişiren, duygularını geliştiren bir yaşam sürdürüyorlardı herhalde. Kendi yaşamı tıpkı penceresi poyraza bakan bir tavan arası gibi soğuktu. Can sıkıntısı, tıpkı bir örümcek gibi sessiz sedasız, karanlıkta ağını genç kadının yüreğinin bütün köşelerine ürüyordu. Emma çalışkan öğrencilere armağanların dağıtıldığı günleri anımsıyordu. Böyle günlerde küçük taçlarını almak için kürsüye çıkıyordu. Örgülü saçları, beyaz giysisi, üstleri açık rugan iskarpinleriyle pek sevimliydi. Dönüp yerine giderken Baylar ondan yana eğilip iltifatlar yağdırıyorlardı. Avlu arabalarla doluydu. Arabaların kapılarından ona Hoşça kal diye sesleniyorlar. Müzik hocası da koltuğunun altında keman kutusu selam vererek geçip gidiyordu. Öh ne kadar uzaktı şimdi bunlar. Ne kadar uzak. Genç kadın Kali adını verdiği tazıyı yanına çağırıp dizlerinin arasına alıyor, parmaklarını tazının ince uzun başından geçirerek, hadi bakalım öp hanımını, senin bir derdin yok hiç olmazsa diyordu. Sonra ağır ağır esniyen narin tazının hüzünlü haline bakarak içleniyor, onu kendisiyle kıyaslayarak sanki kederli birine avuturmuş gibi, Yüksek sesle konuşuyordu onunla. Bazen sağanaklar oluyor, deniz rüzgarları esiyor, bunlar bütün ko yaylasını bir sıçrayışta vererek ta uzaklara, tarlaların içine kadar tuzlu bir serinlik getiriyordu. Hasır otları yerlere yatarak ıslık sesleri çıkarıyor, kayın yaprakları hızlı bir ürpertiyle hışırlıyorlar, Beriye anda ağaçların tepeleri sürekli sallanarak kımıldanmaya devam ediyordu. O zaman en maşalını omuzlarına bastırıyor, ayağa kalkıyordu. Koruda yapraklardan süzülen yeşil bir gün ışığı genç kadının ayakları altında yavaşça yavaş çıtırdıyan kısacık yosunları aydınlatıyordu. Güneş batmak üzereydi. Dalların arasında Gökyüzü kıpkırmızıydı. Düz bir çizgi halinde dikilmiş ağaçların bir örnek gövdeleri altın yaldızlı bir zemin üzerinde beliren kahverengi sıra sıra sütunları andırıyordu. O zaman Emma'nın içine bir korku düşüyor, kaleyi çağırıyor, ana yoldan çabucak tosta dönüyordu. Eve gelince bir korta yığılıyor. Bütün akşam boyunca da ağzını açıp tek laf etmiyordu. Eylül sonuna doğru yaşamında olağanüstü bir şey verdi. Şal Bobi'ye sara, Marki Danderville'nin şatosuna çağrıldı. Restorasyon döneminde bakanlık yapmış olan Marki, politik yaşama dönmek, milletvekilliğine adaylığını koymak için uzun zamandır hazırlık yapıyordu kışın yoksullara birkaç kez odun dağıttırıyor, İl genel meclisinde de her zaman söz alarak kendi ilçesine yol yapılması için büyük bir coşkuyla konuşuyordu. Büyük sıcaklar sırasında ağzında bir çıban çıkmış, Şarl da çıbanı bıçağıyla keserek Marki'yi mucizevi bir biçimde iyileştirivermişti. Marki, ameliyat ücretini ödemesi için alışveriş görevlisini tosta göndermiş, adam da akşam döndüğü zaman doktorun bahçesinde enfes kirazlar gördüğünü söylemişti. Aksi gibi Vobi Esar'da kiraz ağaçları iyi yetişmiyordu. Marki, Charles Bovary'den bu ağaçların birkaç çeliğini istedi. Bunun için teşekkürlerini kendisini sunmaya özen gösterdi. O sırada Emma'yı gördü. Kadının endamının çok güzel olduğunu, insanı hiç de köylüler gibi selamlamadığını fark etti. Öyle ki şatodakiler genç karı-kocayı çağırmakla ne fazla alçalacaklarını ne de uygunsuz bir iş yapabileceklerini düşünmediler bile. Bir çarşamba günü Bay ve Bayan Bovary arabalarına binerek Vobi Esar'ın yolunu tuttular arabanın arkasına kocaman bir bavul bağlanmış arabanın deri örtüsünün önüne de bir şapka kutusu konulmuştu şarlın bacaklarının arasında karton bir kutu daha vardı şatoya gece yaklaşırken ulaştılar o sırada uşaklar gelen arabalar önlerini görebilsinler diye şatonun korusundaki fenerleri yakıyorlardı Şato İtalyan tarzında yeni bir yapıydı. İleri doğru çıkık bir kanadıyla üç kapısı vardı. Bina uçsuz bucaksız bir çayırlığın alt başına alabildiğine yayılmıştı. Çayırlıkta birbirlerinden uzak ağaç kümeleri arasında birkaç inek otluyor, şimşirlerden, yabani yaseminlerden, ortancalardan oluşan küçük filan kümeleri de Kumlu yolun eğri çizgisi üzerinde inişli çıkışlı yeşillikleriyle kabarık bir halde sıralanmış duruyorlardı. Bir köprünün altından dere akıyordu. Sisin içinde hayal meyal damları saz kaplı yapılar seçiliyordu. Bunlar çayırlığın şurasına burasına serpiştirilmiş durumdaydı. Çayırlığın kıyısında ise koruduklarla kaplı Hafif eğilimli iki tepe, daha geride sık ağaçlar arasında da arabalıklarla ahırlar bulunuyordu. Bunlar yıkılmış olan eski şatonun kalıntılarıydı. Charles'ın arabası ortadaki kapının önünde durdu. Uşaklar göründüler. Marki ilerledi, doktorun karısının koluna girerek onu taşlıktan içeri soktu. Burası mermer döşeliydi. Tavanı çok yüksekti. İnsanların sesleri tıpkı bir kilisedeki gibi çınlıyordu. Karşıda dik bir merdiven yükseliyor. Solda bahçeye bakan bir koridordan bilardo salonuna gidiliyordu. Buranın kapısında da fil dışı bilardo toplarının birbirlerine çarptıkları duyuluyordu. Emma salona gitmek üzere buradan geçtiği sırada Bilardo masasının çevresinde ciddi yüzlü erkekler gördü. Çenelerinin altında uzun kravatlar, yakalarının iliklerinde nişan rozetleri vardı. Ellerindeki istekaları iterken sessiz sessiz gülümsüyorlardı. Duvarlardaki koyu renk tahta kaplamalar üzerinde kocaman kocaman yaldızlı çerçeveler Bu çerçevelerin alt kenarlarında siyah harflerle yazılmış adlar vardı. Emma bunlardan birinde şu ayrıntıları okudu. Vobi eser kontu ve Ferasnay markisi Jean-Antoine Dandervillier 20 Ekim 1587 tarihinde Kutra Savaşı'nda ölmüştür. Başka birinde de şunlar yazılıydı. Jean Antoine Henri Guy Danderville de La Babessard Fransa amiralı Sen Michel tarikatı şövalyesi Hugh Sen savaşında 29 Mayıs 1692'de yaralanmış Babessard'da 23 Ocak 1693 tarihinde ölmüştür. Daha sonraki tabloları ise insan ancak hayal mayal seçebiliyordu. Çünkü lambaların bilarto masasının yeşil çuvası üzerine vuran ışıkları salonu epeyce loşlukta bırakıyordu. Bu ışık yatay duran tabloları koyulaştırıyor, üzerlerindeki cilanın çatlaklarına göre gelip bu tablolar üzerinde ince kılçıklar halinde kırılıyordu. Bütün bu yıldızla çevrili kocaman dört köşelerden şurada burada tablonun daha açık renk bir parçası göze çarpıyordu. Bunlarda soluk bir alın, size bakan bir çift göz, kızıl giysilerin pudralı omuzlarına dökülen perukları ya da şişkin bir baldırın üzerindeki diz bağının tokası gibi şeylerdi. Marki, Salonun kapısını açtı. İçerideki hanımlardan biri kalktı. Markizdi bu. Emma'ya doğru ilerledi. Onu alıp bir kanepeye hemen yanına oturttu. Sonra da kendisini sanki çok eskiden tanıyormuş gibi onunla dostça konuşmaya başladı. 40 yaşlarında kadar güzel bir kadındı. Güzel omuzları, nazlı bir sesi, kemerli bir burnu vardı. O akşam kestane rengi saçlarının üzerine, arkası üçgen biçiminde aşağıya doğru sarkan dantelden bir örtü örtmüştü. Yanında uzun arkalıklı bir iskemle de genç sarışın bir kadın oturuyordu. Fıraklarının yakalarında küçük birer çiçek bulunan baylar, ocağın çevresine toplanmışlar, hanımlarla konuşuyorlardı. Saat 7'de akşam yemeğine buyur edildiler. Daha kalabalık olan erkekler taşlıktaki birinci sofraya, kadınlar da Marki ve markizle birlikte salondaki sofraya oturdular. Emma içeri girerken her yanını sıcak bir havanın bürüdüğünü hissetti. Çiçek kokularıyla temiz sofra takımlarının Etlerle lezzetli mantarların kokularından oluşan bir sıcaklıktı bu.